ve enteresanı her bidatın cazip ve mantıklı yönleri de vardır. Ama din mantık dini değildir. Din teslimiyet dinidir. Din teslimiyet dinidir. Mantıklı insanların yaşadığı dindir ama dinde mantık olmaz. Dinde Allah olur. Allah'ı mı süzüp mantıklı veya mantıksız bulacaksın? ama her bid'atın mantıklı tarafı vardır filan geceyi ihya töreni yapalım niye yapıyorsun İnsanlar kökten dinden soğuyorlar bari yılda bir geceyi kurtaralım vallahi doğru billahi doğru bir gece bir gecedir kıyamet günü 364 gecenin hesabıyla çıkması 365 geçenin hesabıyla çıkmasından daha ehvendir doğru ama bir dakika dur Böylece o adamın dine ait bölümden sıyrıldığını, kandil gecesinde filan camiyi ve kabri ziyaret etmekle, böylece din adına yapması gereken işleri yapmış olmaya teselli bulduğunu düşündün mü hiç? Her bid'atte ikna edici bir mantık vardır. Nitekim Hristiyanlar da mantıksız bir şekilde yapmadılar onu Bu kadınlar varken Biz nasıl Allah'a ibadet edeceğiz dediler O kadınlardan kurtulacağı bir mantık kurdular Biz öyle bir şey demedik Allah buyuruyor Biz onlara böyle bir şey demedik Kendileri icat ettiler Mantıklı ama kabul olunur bir şey değil Şimdi kardeşler Özellikle vurguluyorum Müzik dinlemek başka bir şey. Onun adı günahtır. O bidatle ilgisi yok. Tövbe edersin biter. Fakat müzikten ibadet yapmak cinayettir. Müzik dinlemek suçtur. Haram çeşidi ise. Ama müziği ibadet yapmak. Bu insanların hangi şartlarla Allah'ın rızasını kazanacaklarını Allah'a öğretmelidir şeklinde anlaşılır biz Allah'a mı öğreteceğiz biz mi Allah'a öğreteceğiz cennete gidiş yollarını Allah mı bize öğretecek